Resulübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama bahat. Evet, Ulumul Kur'an derslerimizin kaçıncısı bugün? Dört. Dördüncü dersimiz. Hala neyi anlatmıyor? Neyi anlatıyoruz? İmam Zemzemi'nin sadece Ulumul Kur'an'a has olsun dediği bir ön söz, bir giriş yaptı. Biz de onu anlatıyoruz. Kur'an'ın tarifini yaptık. Tarifte ecaz e sureyle hasıl olur dediği için sureyi tanımladık. Sure üç ayetten oluşur dediği için ayeti tanımladık en son. E bir de ayetlerin içerisinde fazlıl mefzul var mıdır? O meseleyi anlattık. Bugün yeni bir bölüme geldik. 15. Beyt. E konumuzun başlığı Kur'an-ı Kerim'in Arapçadan başka bir dile tercüme edilmesi ve o dilde okunması. Konumuzun başlığı bu 15. beyt. Bi gayri lafzil Arabi tehrumu, kirâetun bihi ve en yütercemu. Bir daha okuyorum. Bi gayri lafzil Arabi tehrumu, kirâetun bihi ve en yütercemu. Bir gayri lafzil arabiği, Arap lafzının dışındaki bir lafız ile tahrumu haram olur. Kıraatun okumak bihi onun ile yani Kur'anı Arapça dışında bir dil ile okumak haram olur. Ve en yuterjemu ve Kur'anın tercüme edilmesi de aynı şekilde haram olur. Başka bir dile Tercümesi de aynı şekilde haram olur. Konumuzun başlığı ne oldu o zaman? Kur'an-ı Kerim'in başka dillere tercümesi ve o dillerde okunması meselesi oldu. 15. Beyt Şimdi biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i Arapça bir kitap olaraktan indirdi. Kur'an-ı Kerim'in Arapça indirilmesi bugün bazı insanların iddia ettiği gibi o kavmin dili sadece Arapça olduğundan dolayı değildi. Yani bugün bazı insanlar diyorlar ki Kur'an'ın Arapça olmasının hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِالْلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz hiçbir peygamber göndermemişizdir ki mutlaka kendi kavminin dilinde gönderdi ki ta ki onlara açıklasın, beyan etsin. Yani Allah Resulü İngilizce anlatamayacağı için, kavmine Hint dilinde anlatamayacağı için, kavmi de Arap olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim Arapça indi. Buna anlama geliyor, bu şu anlama geliyor. Kur'an'ın Arapça olmasının Kur'an'a kattığı hiçbir artı değer veya hiçbir hüküm yoktur anlamına geliyor. Türk Kur'an'ı Türkçe okumalı, Fars Farsça okumalı, Farisi, Hintli Hintçe Hintçe okumalı anlamına geliyor. Peki bu doğru bir yaklaşım mıdır? Hayır, bu doğru bir yaklaşım değildir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ın Kerim'de sadece yarattığını değil, aynı zamanda tercih ettiğini ve seçtiğini de söylüyor. Wa Rabbi kayhluqumaa yasha'u wa yaktar. Senin Rabb'in dilediğini yaratır ve dilediğini seçer. Yani Allah lügatları yaratan Allah'tır ki. Aynı şekilde bu lügatların içinden dilediğini seçip dilediğine üstün kılacak olan da kimdir? Allah'tır. Mesela bütün toprak parçalarını yaratan Allah'tır. Lakin Kabe'yi, harem bölgesini diğer toprak parçalarına üstün kılmıştır. Hakeza dilleri yaratan da Allah'tır. Kasa suresi dediği gibi وَرَبُّكَ يَخْلُقُنْا يَشَعُوا وَيَخْتَرْ Ve seçer. Kur'an-ı Kerim'in dilinin Arapça olarak seçilmesi sadece o kavmin Arap olduğundan dolayı değildir. Çünkü Allah'ın kıyamete kadar Allah bu kitabı korumak istiyor. Muhafaza etmek istiyor. Ve aynı zamanda bütün müşrikleri bu kitabın bir benzerini getirmeye davet etmek istiyor. Ve aynı zamanda bu kitabı son kitap kılıp bu kitap ile kelimelerini sadakat ve adalet yönünden tamamlamak istiyor Allah Azze ve Celle. Yarattığı diller arasında bu gayeleri yerine getirebilecek olan dil de Arap dili olduğu için Allah Azze ve Celle Arap lugatını Kur'an-ı Kerim için tercih etmiş, bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması... Bir minnet olarak Allah tarafından sürekli Kur'an-ı Kerim'de hatırlatılıyor. Mesela diyor ki Allah Azze ve Celle Yusuf suresinin girişinde اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz bu Kur'an'ı Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Düşünesiniz, akl edesiniz diye. Mesela Fussilet suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki Kitabun Fussilet âyâtuhu Kur'anen عَرَب۪يًّا Allah öyle bir kitaptır ki ayetleri açıklanmıştır, tafsilatlandırılmıştır, Arapça bir Kur'an olarak diyor. Mesela müşrikler peygambere iftirada bulunuyorlar. Diyorlar ki bu kitabı Muhammed'e bir başkası öğretiyor. Yani papaz, Hristiyanlar vesaire öğretiyor. Allah Teala diyor ki ve lakad na'lemu annahum yaquluna inma yuallimuhu beşer. Biz biliyoruz ki onlar diyorlar bu Muhammed'e bir beşer öğretiyor. لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيُّنْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّب۪ينَ Onların Muhammed'e iftira atmak için saparak iddia ettikleri lisan, ilhad ettikleri lisan acemidir. Yani papaz öğretti diyorsunuz, papazın dili acem, acem dilidir. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّب۪ينَ Bu, açık bir Arapça lisandır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi böyle olunca, Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması, bunun üzerine bir takım hükümler bina ediliyor. Kur'an'ın Arapça olmasının üzerine bir takım hükümler bina ediliyor. Bunlardan birincisi burada da söylemiş olduğu şey Kur'an'ı başka bir lügattan okumak caiz midir? Birinci mesele. Ne demek bu? Şu demek. Hani bazı dua kitaplarında falan görmüşsünüzdür. Duaları latin afferiyle yazıyorlar. Yani işte kaf harfini K diye yazıyorlar. Urfa'nın U'su bir de Lam yanına da işte Lüle Bürgaz'ın resmini yazınca kul olmuş oluyor. Kul huvallahu ahadın kulu. İslam alimlerinin çoğu bu şekilde bir Kur'an okumanın haram olduğunu bu şekil bir Kur'an okuma tarzının caiz olmadığını hele namazda farz olan kiraati bununla eda etmeye çalışırlar ise bu namazın batıl olacağını söylüyorlar. Bu namazın bahtul olacağını söylüyorlar. İster tercemesi olmuş olsun, ister Latin harfleriyle yazılmış şekli e, veya da işte İngilizce veya işte farklı yani harf alfabelerle yazılmış hali olsun, bunun okunmayacağını e, şey yapıyorlar, okunmayacağını söylüyorlar. Sadece bu konuda Hanifi e, mezhebinden bir nakil var. O da şu. Bugün özellikle mesela namaz Türkçe, namazda Türkçe Kur'an okunabilir ve benzeri görüşleri savunanlar. işte bir insan meal, namazdan meal okuyabilir yani hani Kur'an-ı Kerim yerine. Bu Hanefi mezhebindeki fetvayı naklediyorlar. Diyorlar ki İmam Ebu Hanife şöyle diyor. Selman-ı İranlılar Kur'an-ı Kerim'in tercümesini istiyorlar. O da onlara Fatiha suresini tercüme olaraktan yazıyor, gönderiyor. Onlar da namazlarında bu şekilde okuyorlar diyorlar. Ee, Tabi bu Hanefi mezhebindeki bu fetva iki yönden eleştirilmiş. Birincisi bu haber meçhul bir haber. Yani bunun aslı ne, kaynağı ne, senedi ne, kim kime nakletmiş. Bu meçhul bir haber. İkincisi İmam Ebu Hanife'nin mezhebinden olan alimler, imamlar İmam Ebu Hanife'nin sonra bu görüşünden döndüğünü e, söylüyorlar. Yani hani böyle bir görüşü ilk başta söylediğini fakat daha sonra bu görüşünden döndüğünü e, söylüyorlar. Zaten şu an ve son dönemde yaşayan hanefi alimlerinin e, tamamı da e, mezhepte fetva olaraktan böyle bir namazın batıl olacağını e, söylüyorlar. Çünkü böyle bir haberin olmadığını, o kadar toplumların Müslüman olduğunu, onlara Kur'an-ı Kerim gerek namazda okuyacakları, gerek namaz dışında okuyacaklarının kendi dillerinde değil, Kur'an-ı Kerim'in asli dilinde öğretildiği, ezberletildiğini e, söylüyorlar. Böyle bir uygulamanın olmadığını söylüyorlar. İkinci mesele ise, tercüme meselesi. Yani Kur'an-ı Kerim bir dilden başka bir dille, başka bir lugata tercüme edilebilir mi? Yoksa edilemez mi? Diyorlar. Tercüme dediğimiz zaman üç çeşit tercüme var. Birinci tercüme tercüme harfi tercüme. ikinci tercüme tercüme mana tercümesi. Üçüncü tercüme tercüme tefsiriye. Tefsiri Tercüme. Yani üç çeşit, üç farklı çeşit tercüme var. Biz e, bunların tek tek şeylerini şey yapacağız. Tek tek bunların hükümlerini ne anlamlara geldiklerini anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu tercüme meselesi, Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesi meselesi eski dönemlerden beri tartışılmış bir konu. Üzerinde konuşulmuş olan bir konu. Bazı alimler kesin haramdır demişler. İşte bizim kitabımızla dikkat ederseniz zemzemiden okuduğumuz tercümenin haram olduğunu söylediğim. Bazı e, alimler işte tercümenin belli kısımlarına, kısımlara ayırdıktan sonra caizdir e, demişler. Bazıları mutlak olaraktan caizdir hatta gereklidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tebliği açısından bunun olması şarttır e, demişler. Başın çok eski zamanlardan beri bu Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesi meselesi tartışılmış ve tartışma bugüne kadar da hala bitmiş değil. Hala karşılıklı bu konuda kitaplar yazılıyor. Mesela son ee, en böyle bu özellikle Osmanlı'nın yıkılış dönemine denk gelen dönemlerde bu konunun en hararetli tartışıldığı dönem. Kur'an-ı Kerim başka lugatlara tercüme edilebilir mi? Edilemez. Hatta o dönemde Ezer'in şeyhi olan Mustafa Merak'ı e, daha sonra, estağfurullah daha sonraki dönemde, o dönemde de Şeyh Ferit e, tam ismini unuttum, kitap yazıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesinin doğru olduğuna hatta tercüme edilmesine dair. Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı Mısır'a kaçtıktan sonra Kemalistler'in elinden Mustafa Sabri Efendi. O da bir kitap yazıyor. Mesele-i kuran Mesele-i kuran diye. Orada tercümenin olmaması gerektiğini ve tercümenin ne kadar zararlı bir şey olduğuna dair yani böyle çok canlı bir ilmi tartışma yaşanıyor. İşte üniversitelerin dünyada var olan ilim merkezi olarak kabul edilen üniversitelerin dergilerinde 10 sayı, 15 sayı belki bu konuya ayırmış yerler var. Mesela Ezer'in resmi dergisinde ondan, ondan fazla sayıda bu konu işlenmiş. Yani hani bu Kur'an tercümesi olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Olursa zararları nelerdir konusu işlenmiş. Niye peki bu konu bu kadar tartışılmış? Onu inşallah anlatılınca olmalı ve olmamalı diyenlerin gerekçelerini duyunca anlayacağız. Yani niye bu kadar sıcak bir tartışma yaşanmış? Bunu anlayacağız. Şimdi tercüme dediğimiz zaman biz tercihmenin bir Arap lügatındaki manası var. Yani terceme kelimesi Arap lügatında ne anlama e, geliyor. Birinci anlamı tercümenin kişinin bir şeyi karşıdakine ulaştırması. Yani bunun hangi dilde olmasıyla bir alakası yok. Ben sana bir bilgiyi aktarıyorsam bunu sana tercihme ediyorum demektir. İkinci anlamı Tebliğ dışındaki an, ikinci anlamı herhangi bir kelamın izah edilmesi e, demektir. Hangi dilde olduğu değil mesele. Burada sadece mesele ne? izah Yani izah etmek. Mesela İbni Abbas ilk müfessirlerden kabul ediliyor. Lakabı İbn İbni Abbas'ın tercümanul Kur'an. Bu anlamda söylüyor. Kur'an'ı izah eden, Kur'an'ı beyan eden adam anlamında söyleniyor. Üçüncü anlamı e, tercimenin bir dili Herhangi bir konuyu kendi dili içinde tefsir etmek. Yani mesela ben diyelim ki Türkçe bir metni yine Türkçe olaraktan izah ettiğim zaman bunun adı ne oluyor? Bunun adı tercüme oluyor. Dördüncü anlamı ise bir lafzı başka bir dile olduğu gibi çevirmek. Yani bugün kullanılan da bu dördüncü anlamı zaten tercüme dediğimiz. Herhangi bir metni bir dilden başka bir dile çevirmek, belli bir dile aktarmak buna tercüme deniyor. İslam alimlerinin tartıştığı da bu dördüncüsü yani örfü olarak kabul edilen ıstılahi anlam kabul eden Kur'an-ı Kerim'i bir dilden başka bir dile çevirme meselesi. Şimdi bununla ilgili biz dedi ki önce tercümeyi ne yapmışlar? Tercümeyi 3 kısma ayırmışlar. Demişler ki tercümetul harfiyye, tercümetul ma'neviye ve de tercüme't-tefsiliye. Tercümetul harfiyye harf harf Arapçadaki düzeni ve sıralamayı bozmadan harf harf Arapçadaki düzeni ve sıralamayı bozmadan bir kelamı Arapçadan başka bir dile geçirmektir. Tercümetul maneviye Bir metnin veya bir lafzın anlamını öbür dildeki karşılığına göre tercüme etmektir. Anlamını öbür dildeki manasına göre tercüme etmektir. Yani lafız sıralamasını gözetmiyorsun, anlam sıralamasını gözetiyorsun. Dazide tercüme-tü bir beyti veyahut da bir metni o dilde açıklamak, onu tefsirâtlandırmaktır. Şimdi örnek verelim daha iyi anlaşılsın konu. Mesela diyelim ki elhamdülillahi rabbil âlemin bunu tercüme edeceğiz. Harfi tercüme nasıl olur? Hamd Allah içindir. Rabb'i alemlerin. Bu harfi tercüme. Farkındaysanız Türkçe'ye çevirdim. Hiçbir değişiklik yapmadan lafzı olduğu gibi düzenine göre koydum. Manevi tercüme nedir? Manevi tercüme ki manayı tercüme. Burada anlatılmak istenen şey ne? Bizim Arapçadan anlamış olduğumuz şey şudur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani hamd, övgü ve senah, alemlerin Rabbi olan Allah'a ait ve O'nun hak ettiği bir şeydir. Mesela bu şekilde çevirsem buna ne diyorum? Tercümetül maneviye diyorum. Tercümetül tefsiriye nedir? Şudur. Hamd yani bir kulun karşıdakine kendisini karşıdakine karşı zelil ve alçak hissederek, onun üzerindeki nimetlerinden dolayı övgüye layık olduğuna inanarak, bu duyguyu kalbinden hissederek, Allah Azze ve Celle'ye yaptığı dil ile kulluk, beden ile kulluk bu Allah'adır ve Allah'a ait olması gerekir. Bu da tercüme tefsiri yani. Kelamı biraz daha böyle geniş bir anlam ile aktardım. Şimdi bunu üç kısma ayırdıktan sonra biz diyebiliriz ki tercümetül harfiye demiş olduğumuz şeyin caiz olmadığına ve aynı zamanda mümkün olmadığında neredeyse ittifak var. Tercümetül harfiye'nin hem caiz olmadığına, hem de mümkün olmadığına dair neredeyse e, şey var, ittifak var. Niye bu hem caiz değil, hem de mümkün mümkün değil? Yani tercümetül harfiye niye hem caiz değil, hem de mümkün e, değil? Onu anlatacağız şimdi, tamam? Tercümetül harfiye niye hem caiz değil, hem de mümkün değil? Çünkü dikkat ederseniz, ben Arap dilindeki nizama göre Türkçe'ye çevirdiğim zaman Allah kelamından daha ziyade konuşmayı bilmeyen bir insanın kelamına benzedi. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün heybeti kaçtı. Hamd Allah içindir Rabb'i alemlerin. Yani bunu ilkokul okumuş bir adam değil, Türkçeyi yeni öğrenmiş bir adam bile böyle bir cümle, böyle bir cümle kurmaz. Sadece anlamı bozmadı. Aynı zamanda kulağa da çok basit ve gere böyle şey anlamsız bir kelam gibi geldi. Halile bu Kur'an'a bir hizmet değil. Kur'an'a bir zarardır. Yapılan bu eylem Kur'an'a hizmet değil. Kur'an'a bir zarardır. Bu yönden ne değil? Caiz de değildir. Ha, eğer burada kast edilen şey, bu caiz değil. Ben aynı Kur'an'ın Arapçasında olduğu gibi aynısını harfiyen başka bir dile çevireceğim. Bu zaten mümkün değildir. Çünkü Kur'an muciz bir kitaptır. Bu şu anlama gelir. Bir insan Allah Azze ve Celle'nin insanlığı meydan okudu. Hadi bir benzerini yapın dediğini ben yaptım demiş olur. Doğru mu? Yani hani şimdi ben Kur'an-ı Kerim'in aynısını başka bir dilde karşılığını yazdım. Aynı Kur'an'dır yani. Bu da Kur'an'ın bizzat kendisidir. Harf harf dediği zaman bu şu anlama gelir. Ben o meydan okumaya cevap verdim. Başka bir dilde aynısının benzerini buldum yazdım demek olur. Bu da nedir? Müstahildir. Yani mümkün değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle insanları şeye davet etmiştir. Tahaddiye davet etmiştir. İki, bu kesin olmaz dedik. Doğru mu? Geriye ne kaldı? Terjemetü Tefsiriye. Şimdi maneviyeyi en sona bırakacağım çünkü bütün tartışma onun üzerinde gerçekleştiği için onu en sona bırakacağız. Terjemetü Tefsiriye demişler ki terjemetü Tefsiriye de neredeyse ittifakla caizdir Niye ittifakla caizdir Çünkü Allah Peygamber'e bile diyor ki ve anzeln ileke vikra, lı tıbeyin alı nasi manuz ile ilehim. Biz sana bu Kur'anı indirdik ki, zikri indirdik ki insanlara, onlara indirlerini açıklayasın diye. Yani Peygamber dahi İnen Kur'an'ı insanlara anlatmış, açıklamış. Bu nedir? Arapça'da tefsirdir. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmektir. Allah Resulü bunu yapmakla yetinmemiş. Bu konuda derinleşmesi için sahabelere dua etmiş. Değil mi? Allahümme faqihuh fiddin ve allimhu ette'uil. Bu kime yaptığı dua? Bu İbn Abbas'a yaptığı dua. Hatta bir rivayette işte su getirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest suyunu koyuyor. Aleyhisselatü vesselam kim bunu yaptı deyince... İbni Abbas öyle onu kucaklıyor böyle güzelce. Allahum fekihhu fid-din ve alimhu et Allah onu dinde fakih kıl ve ona tevil. Yani Kur'an-ı Kerim'i izah etmeyi, Kur'an-ı Kerim'in sonucu akıbeti olan manalarını ona anlatıyor. Biz hatırlarsanız tefsir tarihinde ne demiştik? İbni Abbas'ın tefsir meclisleri vardı. Yani otururdu orada. Hatta ata diyor ki vallahi ben İbni Abbas'ın meclisi kadar ilim yönünden doygun, Kur'an-ı Kerim'i bu kadar güzel tefsir eden, helali haramı bu kadar güzel anlatan Arap şiirini insanlara bu kadar kolay ulaştıran daha güzel bir meclis görmedim diyor. Her gün oturuyor, başlıyor anlatmaya. Hatta ahkam kitabında hatırlıyorsanız, e, İbni Abbas, haç için dışarıdan gelen insanlara Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederdi. Bir de bir tane mütercimde tercüme yapardı. Nerede görmüştük biz bunu? Kadada e, adam dil bilmiyorsa bir mütercim yeterli midir yoksa iki mütercim mi gerekir? İbni Abbas'ın bu rivayetini okumuştuk e, ahkam kitabında. Hakeza bunun gibi birçok işte tefsir tarihi kitaplarına baktığınız zaman İbni Abbas'ın tefsir meclisleriyle alakalı şeyler duyarsınız. Mesela çok meşhur olan Mücahid'in ben İbni Abbas'a Kur'an'ı baştan sonra iki defa arz ettim. Ayet ayet tane tane ona sordum. Her ayette durdurdum. Nerede inmiş, niye inmiş anlamı nedir? Ondan dinledim demiş. Demek ki bu Arap lugatında caizse veya İbni Abbas bunu kendisine mütercim tutup o Arapça o da onlara onların dilinde anlatıyorsa herhangi birinin de eline bir tane kalem alması ve Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde tefsir etmesi veya sözlü olarak anlatması nedir? Caizdir. Bunda da bir beyiş yoktur. Geriye ne kaldı? Geriye tefsirul ma'neviye kaldı. Tercemetul ma'neviye kaldı. Tercemetul ma'neviye neydi? Arapçadaki karşıladığı manayı kendi dilinde senin ifade etmendi. Yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir demen. Tefsirul veya tercemetul ma'neviye idi. Bu Alimler arasında geçmişten bu tarafa çok ciddi tartışmalara sebep olmuş. Acem için, Arap olmayanlar için Kur'an-ı Kerim'i onların diline çevirip onlara sunabilir miyiz diye. Bir grup alim bizim metnimizde de olduğu gibi bunun kesinlikle caiz olmadığını söylemişler. Bu kesinlikle caiz değildir demişler. Bunun için de bazı gerekçeler sunmuşlar. Yani niye bu caiz değildir? Bazı gerekçeler sunmuşlar. Birinci olaraktan demişler ki e, bu imkansız bir şeydir demişler. Bu imkansız bir şeydir. Niye imkansız bir şeydir? Şimdi sebebini anlatacağız. Niye imkansız dediklerini. Şimdi demişler ki Kur'an-ı Kerim'in manaları iki kısımdır. Manayı tercüme ediyoruz ya biz. Kur'an-ı Kerim'in manaları iki kısımdır. E, ya asli anlamlardır وَيَوْتَا ثَانَو۪ي anlamlardır. Bu menahilül irfanda zurkanın ifadesi. Lakin İmam Şatibi muvaffakatta diyor ki Kur'an-ı Kerim'in anlattığı anlamlar iki kısımdır. Ya aslidir ya da tabiadir. Yani o da böyle bir ifade kullanıyor. Asli ne demek tabi ne demek? Asli anlam diyorlar. Bütün Arapçayı bilen insanların okuduğu zaman fehminde eşit olduğu aynı şeyi anladıkları basit anlamlardır diyorlar. Mesela örnek Olarak İmam Şatibi'nin verdiği örneği vereceğim. Diyorlar ki herhangi bir adamın ayakta olduğunu ifade etmek için ne dersin ona? Kıyam kelimesini kullan, kavme dersin. Aynı şekilde diyor da bu bütün lügatlarda da böyledir. Yani sen birinin ayakta olduğunu anlatmak için o dildeki ona işaret eden kelime hangisidir? İşte ayakta olmak, ayağa kalkmak gibi. O dilde o kelimeyi alırsın, kullanırsın, bitti. Yani mücerred manalara delalet eden lafızlar bu. Bir de diyorlar tabii olan anlamlar vardır, sanevi olan anlamlar vardır. Bunlar nedir? Bunlar kişinin içinde barındırmış olduğu farklı anlamları lugattaki üslupları kullanarak karşı tarafa aktarmasıdır. Mesela diyelim ki sen örnek veriyorum. Zeydin ayakta olduğunu anlatacaksın bana şimdi. Sen eğer zeyt burada senin için önemli değilse ayakta olmak daha çok önemliyse ne diyorsun? Kame Zeydun diyorsun. Fiil cümlesi kuruyorsun. Yok senin için asıl mesele Zeyd'in ayakta olması değil de senin için asıl mesele Zeyd'in kendisi ise haber verdiğin ne diyorsun? Zeydun Kame diyorsun. İsim cümlesi kullanıyorsun. Ben bu meseleyi sana anlatırken eğer karşımda beni dinleyen insanın beni dinlerken kafasında bir problem olduğunu hissediyorsam yani hani böyle Sanki çok bana inanmıyor gibi. Ne diyorum? İnne zeyden kaimun diyorum. Doğru mu? Tekitli bir cümle kullanıyorum. Karşıdaki benim de o konuyla ilgili aslında biraz şüphelerim varsa ne diyorum? Kat kame zeydun diyorum veya kat yekumu zeydun diyorum mesela gibi. Veya ben zeyd ayaktadır demek istemiyorum aslında. Ben sadece zeydin ayağıya kalktığını diğer bütün öğrencilerin oturduğunu anlatmak istiyorsam inneme zeydun kaimun diyorum. Doğru mu? Bu şekilde. Şimdi alimler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in ifade etmiş olduğu bu manalar yani asli anlamlar. Bunu zaten ter, buna tercüme dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde tercüme etmek mümkün değildir diyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim lafızlar, lafızlar tek başına anlam ifade etmiyor. Ecaz'ı anlatırken ne demiştik? Kelimeler yan yana gelip belli usluplar içerisinde ifade edildiği için benzerini getirmek mümkün olmuyor. Şimdi diyorlar eğer burada kasıt Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime tercüme etmekse mesela elhamdülillah hamdın Türkçedeki karşılığı işte Allah'ın Türkçedeki karşılığı zaten bu şekilde bir anlam ifade etmiyor diyorlar. Biraz önce örnek verdik zaten buna. Doğru mu? Yok eğer gaye diyorlar manasını ifade etmekse bu da mümkün değildir diyorlar. Ondaki o belagati, o fesahati, o inceliği, o böyle konular arasındaki bütünlüğü başka bir dilde ifade etmek bu mümkün değildir diyorlar. Şimdi bu mümkün değildir. 3-4 dil bilen insanların hepsi bu gerçeği de kabul ediyorlar. Yani mesela bugün diyelim elhamdülillah aramızda bazı kardeşlerimiz Türkçeyi de biliyorlar, Arapçayı da biliyorlar, İngilizceyi de biliyorlar. Mesela biraz daha yerelleştirsek Kürtçeyi veya Zazaçayı da e, biliyorlar. Bu dilleri bilen veya Farsçayı bilenler var. Mesela o da uzun yıllar dünyada edebiyat dili olarak kullanılmış. Adam diyor ki mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu tefsir edildiğinde anladığımız bu inceliği, bu derinliği Farsça bir şekilde ifade e, ifade etmek mümkün değil. Türkçe zaten biliyoruz. En çok zorlandığımız şey Kur'an-ı Kerim'deki o incelikleri Türkçe karşı tarafa aktarabilmek. Çünkü Türkçe hiç karşılamıyor Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini. Ne oldu o zaman? Dediler ki ister asli ister tabi'i manaları ele alalım. İkisinde de başka bir dilde bunları ifade etmek ne değildir mümkün değildir. Asli anlamları kastediyorsanız buna gerek yok çünkü bir anlam çıkmıyor ortaya demişler. Sanevi veya tabi'i olan anlamları kastediyorsanız eğer bunu da ifade etmek başka bir dille mümkün olmadığından Allah zaten neyi seçmiştir? Arapça dilini. İşte bu birinci şeyleri, birinci gerekçeleri. Olmaz demişler. İkinci olarak demişler ki zamanla bu meal dediğimiz tercümeler, bizim bugün meal dediğimiz işte tercâmetül maneviye dediğimiz meal kısmına geliyor. Yani. Bu maaller demişler zamanla insanlar aslını unutacaklar. Sanki Kur'an'la muamele ediyorlarmış gibi bu maallere muamele edecekler. Oysa meal, meali yapan kişinin Kur'an'dan anladığı anlamı kendi diline yansıtmasıdır. Doğru mu? Yani yanlış anlamış da olabilir. Anladığını yanlış aktarmış da olabilir. Hatta demişler şu anda yaşanan vaka da gösteriyor ki mealler Kur'an'ın yerini tuttu bile. Çünkü mesela şu soruları çok duymuşsunuzdur. İşte Kur'an-ı Kerim'in mealini okurken abdestsiz Kur'an-ı Kerim'in mealini okunabilir mi? Kur'an mealinde de her bir harfte 10 tane ecir, 10 e, tane ecir var mıdır. Hatta bazı kavimler iyice sapıttı. Kur'an-ı Kerim'in mealini ellerine alıp namaz onla namaz e, kılıyorlar. Mesela bak demişler gerçekten zaman geçtikçe insanlar meallere şey muamelesi yapıyorlar. Kur'an muamelesi yapıyorlar. Hiçbir şey Kur'an'ın bedeli olamaz. Hiçbir şey Kur'an'ın alternatifi olamaz. Eğer bu buna sebebiyet veriyorsa bunun önüne geçmek lazım demişler. 2 3 Demişler ki meallerin çoğalması ve tercümelerin yapılması zaman içerisinde insanları Kur'an-ı Kerim'in aslı dili olan Arapçadan uzaklaştıracak ve sadece insanlar Kur'an'ın mealiyle yetinecekler. Bu da şu anda melhuz yani böyle hissedilen, gözle görülen bir vaka. Mesela kitaplar Türkçe'ye tercüme edildikçe insanlar ilimden sarf nazar ediyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Mesela Türkiye özellikle Tercüme konusunda dünyada çok böyle önde olan ülkelerden bir tanesi. İslam İslami kitapların tercümesi konusunda. Neredeyse kaynak kitapların hemen hemen tamamı e, yavaş yavaş Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bunlar tercüme edildikçe hem insanlar ilmi bunlardan almaya başladılar. Hem de Arapça ve şer'i ilimleri öğrenmeyi terk ettiler. Kur'an mali de öyle. Eskiden daha fazla insan Arapça öğreniyordu. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için. Şimdi adam zaten herkesin kendi güvendiği bir hoca veya ilim adamı Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmiş. Bundan şey yapıyorlar, faydalanıyorlar. Demişler bu da doğru değil. Yani Müslümanların imkan dahilinde Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı öğrenip bizzat Kur'an'ı kendilerinin anlaması gerekir. Ondan dolayı tercüme faaliyetlerini durdurmak lazım demişler. Bir başka gerekçe olarak demişler ki bu Kur'an'ın tercümesi ve meal hiçbir zaman Müslümanların eylemi olmadı. Bu hep Batılıların ee, çalışmasıydı. Sonradan İslam toplumuna bu bulaştı demişler. Yani bunun çıkış noktası iyi niyetli değildir. Hatta ilk tarihte yapılan tercüme işte Latin diline çevriliyor Kur'an-ı Kerim. Bazı da Süryanice ve Latince'ye çevrildiğini söylüyor. Bunu yapmalarının gayesi papazlar Kur'an-ı Kerim'e re'diye vermek istiyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i çürütmek istiyorlar kendilerince tabii. Böyle bir çalışmada bulunuyorlar. İkincisi de özellikle diyorlar ki bu tercüme faaliyetlerinin İslam aleminin işgal edildiği ve Osmanlı'nın hilafetinin sonlandırıldığı döneme denk gelmesi bunun üzerinde çok dikkatli düşünmek lazım diyorlar. Niye? Çünkü diyorlar Kur'an, dili ve örfü tamamen farklı olan İslam ümmetinin bireylerini toplayan tek şeydir. Yani mesela düşünün, Hindi, Farsı, Türkü, Arapı, Kürdü bunlar hepsi farklı dillerde konuşuyorlar. Bunların hepsini bir, bir araya toplayan ve oradan Allah'a ulaştıran kaynak hangisi? Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Bunlar baktılar ki Kur'an-ı Kerim'in bu birleştirici gücünü görünce dediler ki biz Kur'an-ı Kerim'i farklı dillere çevirtirelim. Bu faaliyetin önünü açalım. Hem Müslümanları birleştiren kendilerini bir hissettikleri o kaynağı ellerinden almış olalım. Hem de Kur'an bir tane ama maallelerde herkes kendi anladığını yazacağı için maallelerde oluşacak olan ihtilaf Kur'an-ı Kerim konusunda insanların kafasını karıştıracak. Gerçekten bugün Mesela Kur karşılaştırmalı Kur'an meallerini açtığınızda tek bir ayeti tek bir dilde bile. Yani bırakın mesela şu anda 65 ayrı dilde 2600 küsür meal var bilinen. Yani yazılmış basılmış olan 2600 küsür meal var. Sadece cumhuriyet tarihinde 90-100 yıl içerisinde Türkiye'de 200'e yakın meal kaleme alınmış. Sadece Türkiye'de farklı meal kaleme alınmış. Bunların 35-40 tanesi basılmış ve yayılmış. Hani yüz binlerce baskı yapan e, milyona ulaşmış olan, baskısı olan şeyler var. E, mealler var. Bunlar insanlar arasında yayılıyorlar. Demişler ki meallerdeki bu ihtilaf konusu zamanla insanların Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından. ya mesela Kur'an-ı Kerim'in en temel özelliğini Allah Kur'an'da sürekli söylüyor. Allah'tan başkasının yanında olsaydı onda tenakuz bulurlardı. Çelişki bulurlardı. Ama şimdi mealler arasında ciddi bir tenakuz var. Ciddi bir şey var. Çelişki var. Mesela Örnek veriyorum isim sıfat ayetlerini herkes kendi mezhebine göre e, mal ve ortaya tam bir zıtlık e, zıt bir tablo çıkmış oluyor. Akide'nin güncel akidevi meselelere talep eden ayetleri herkes kendi mezhebine göre e, tercüme ediyor mal veriyor mesela. Bu da demişler zamanla o Müslümanların kafasındaki Kur'an'da ihtilaf ve çelişki yoktur e, anlayışını ortadan kaldıracak e, demişler. Bu da yani kısmen vakada gerçekten de. E, görülen şeylerden bir tanesi. Hatta öyle bir oldu ki her cemaat kendi mealini okuyor. Yani cemaatlere özel Kur'an e, Kur'an şeyi var. Şimdi mesela siz asla bir Nurcu'nun, bir Fethullahçı'nın e, Suat Yıldırım'ın e, Profesör Suat Yıldırım'ın e, meali dışında bir meal okuduğunu göremezsiniz mesela. Siz işte e, efendim şeylerin, e, Sofilerin İsmail cemaatinin işte Feyzül Furkan veya Ruhül Furkan Kitaplarının dışında onların yapılmış mealleri dışında Hasan Tahsin Feyzli miydi Allah'ın okuduğunu göremezsiniz mesela. İşte belli bir çevre Mustafa İslamoğlu'nun mealinden başkasını okumuyor. Mesela belli bir çevre işte bu Brut Çay'ınlarının mealinden başkasını okumuyor. Bu tabiri caizse sanki her cemaatin kendine ait bir Kur'an'ı varmış gibi bir şey oluşturuyor. Bir böyle dışarıdan bakıldığında öyle bir görüntü oluşturuyor. Diyorlar ki bu sebepten ötürü mal yapılmaması lazım. Manevi mal bu haramdır diyorlar. Bu da bir gerekçeleri. Başka bir gerekçe olaraktan diyorlar ki Tevrat ve İncil bu aslında bu zikrettiğimiz gerekçeye bağlı. Tevrat ve İncil nasıl bozuldu? Diyorlar Tevrat ve İncil aslında tercümeden dolayı bozuldu. Yani kendi orijinal dilinden farklı dillere çevrildi. Bu farklı diller daha sonra o kadar farklı dillerde olan yayıldı ki asli e, dili, dili kayboldu şeyin, e, Tevrat'ın ve İncilin. Bu sefer herkes tercüme ederken kendi anladığını tercüme ettiği için meal verdiği için bunlar üzerindeki ihtilaf e, şeyin bozulmasına, Tevrat'ın ve İncilin tahrif olmasına sebebiyet verdi diyorlar. Ha bu Kur'an için mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah tarafından korunmuş. Lakin insanların mana yönünden Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmesi için mümkündür. Tam lafız, asıl lafıza bir şey olmaz. Demiştik tahrif iki ayrılır. Lafzi tahrif bir de manevi tahrif. Bu daha çok ne yapar? Manevi tahrife sebebiyet verir demişler gibi. Bu sebeplerden ötürü Kur'an-ı Kerim'in meal faaliyetlerinin olması doğru değildir demişler. Bunlar geçmiş dönem alimlerinin söyledikleri. Bir de günümüzde özellikle bu akılcılığın Kur'an üzerinden yürüdüğü, daha doğrusu da Kur'an'ın da mealciliği üzerinden, hatta artık mealciler diye bir şey de oluştu, bir böyle topluluk da oluştu. Bunların özellikle Kur'an'ın Türkçesi üzerinden yaptıkları operasyon Kur'an-ı Kerim'in içini boşaltma, günümüzde yaşayan ilim adamlarının çoğu da bu sebepten ötürü Kur'an meallerine ve tercümelerine karşı mesafeli mesafeli davranıyorlar. Çünkü gerçekten bugün bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmek isteyenlerin hemen hepsi Kur'an-ı Kerim'in mealleri üzerinden Kur'an-ı Kerim'in açıklaması üzerinden bunu bunu yapıyorlar. Çünkü şu lafız kulağa hoş geliyor. Kur'an bize yeter. Kur'an Allah'ın kıyamete kadar koruyacağı tek etek kitaptır. Bunlar da doğru da şeyler yani yanlış da değil. Lakin bunun arkasında ne yapıyorlar? Bunun arkasından Kur'an-ı Kerim'in içindeki manaları boşaltıyorlar. Kur'an'ı biraz protestanlaştırıyorlar. Zaten şimdi şunu da söyleyeyim. Belki biraz farklı bir konuya gideceğiz ama. Şimdi biliyorsunuz batıda işte Hristiyan mezhepleri var. İşte ortadoksluk, işte protestanlık bir de katoliklik. Şimdi Avrupa'da biliyorsunuz bir uyanma hareketi başladı. İşte e, yüzyıllar önce. E, işte aydınlama dönemi dediğimiz, işte artık sanatın, felsefenin, bilimin ön plana alındığı, kilisenin iyice böyle geri tarafa itildiği ve bugünkü Avrupa medeniyetini oluşturan değerlerin oluştuğu. E, bu süreçte, protestanlık mezhebi demiş olduğumuz mezhep şunu iddia etti. Dedi ki bugün batı dünyasının bu kadar geri kalmasının sebebi İncil'in kendisi değil, İncil'in üzerinde kilisenin yapmış olduğu tasarruflardır. Buraya çok dikkat edin. Yani kilisedeki papazlar, din adamları İncil'i alıyorlar. Kendi hevalarına göre, kendi örflerine, taklitlerine göre yorumluyorlar. Ve haliyle ortaya İncil adına bir zulüm çıkıyor dediler. Ne yapalım o zaman? Yalın tercümeye geri dönelim. Yani İncil'in ana metnini hiçbir arttırma veya eksiltme yapmadan, açıklama yapmadan olduğu gibi tercüme edelim dediler. Ta ki Avrupa'yı bu kilisenin baskısıyla geri kalmışlıktan kurtaralım dediler ve bu çalışmaya başladılar. Daha sonra bunu İslam toplumuna da bulaştırmak isterler. Yani sizin bu geri kalmışlığınızın nedeni Kur'an değildir dediler. Sizin bu geri kalmışlığınızın nedeni Kur'an'ı tefsir eden din adamlarınız kendi öflerini Kur'an-ı Kerim'e dahil ettiler. Kur'an insanları bir medeniyet, bir toplum inşa etmek yerine İslam toplumunu geri bırakan bir kitap haline geldi dediler. Şimdi bu fikir de gerçekten makul de geliyor. Yani ben herhangi bir alemin mezhebine göre Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesini öğrenmek zorunda değilim. Ben Allah nasıl indirmişse öyle öğrenmek durumundayım. Tabii bunu aldılar bu fikriyatı. Şimdi yalnız bu protestanlar İncil'i bu şekilde tercüme ettikten sonra bununla yetinmediler. Yani İncil'in onların istediği hayata uymayan kısımlarını da üzerini kapattılar görmemezlikten geldiler. Yani o uydurdukları dine İncil'i bu sefer uydurdular. Şeye uymadılar, İncil'in yalın, mücerret orijinal tercümesine uymadılar yani. Bunlar da aynısını yaptılar. Önce güzel bir çalışma istediler. Kur'an-ı Kerim'i bütün görüşlerden arındıralım. Yalın bir halde Kur'an-ı Kerim'i tercüme edelim dediler. Çok güzel. Sonra Kur'an bize yeter şiarını, bu da çok güzel. Ama sonra ne yaptılar? Uydurdukları veya yaşadıkları din ile Kur'an birbirine uyuşmayınca bu sefer onlar başladılar. Kur'an-ı Kerim'in lafzını tahrif etmeye başladılar. Anlaşıldı mı? Mesela örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Şimdi örneğin diyelim ki bunlar dedi ki sünnet birileri tarafından uydurulmuştur. Uydurma da vardır, zayıf da vardır. Doğru mu? Doğru. Tamam. Biz onun için sünneti şöyle bir kenara bırakalım. Kur'an-ı Kerim bozulmamış. Ortak kaynak. Arındıralım da bu meallerden, tefsirlerden. Kur'an-ı Kerim'in yalın haliyle amel yapalım. Çok güzel. Buraya kadar tamam. O zaman biz de bunlara dedi ki miras dağıtırken kadına iki, erkeğe iki pay verin, kadına bir pay verin. Yok efendim öyle değil. Şimdi orada şöyle bir şey var çünkü. İşte o dönemde kadınlar savaşa çıkmadıkları için Kadınlar ata binmedikleri için, kadınlar ticaret yapmadıkları için, bütün bu yük erkeğin omuzunda olduğu için, geçim erkeğin omuzunda olduğu için erkeğe daha fazla verilmeliydi ki denge sağlansın. Ayrıca kadın o gün kendi masraflarını kendi karşılamıyordu. Erkek hem kendininkini hem kadınınkini karşıladığında kadından da bir pay aldı. Efendim günümüzde şartlar değişti. Kadınlar çalışıyorlar, ticaret yapıyorlar, savaşa gerek kalmadı artık ne yapalım? Kadına bir verelim, erkeğe bir verelim. Çok güzel, tamam. Anladık. Bir taneyi aradan çıkardık. Bir tane şey, hükmü. Ee, bu talak konusunda Allah işte diyor, talak işte iki hak, sonra üçüncü son hak. Bunları hep erkeğe hitap ediyor. Kadının kuru hak. Ya şimdi öyle de, hani o dönemdeki toplumun durumu çok önemliydi. Yani niye? Çünkü toplumda adamın on tane karısı vardı, yirmi tane karısı vardı. Kadın erkek ilişkileri mümkün e, mümkün değildi. Zulüm vardı. Kadın mal gibi görülüyordu. İslam bunu şey edebilmek adına, düzenleyebilmek adına o dönemde anca bu kadar oldu. Bugün gerek yok canım artık medeniyet, medeniyet seviyesini yakaladık. İki erkek kadın medeni gibi anlaşıyorlar. Medeni gibi ayrılıyorlar. Yani kadın da baktı ki yok adamla olmuyor. Kadın da ben seni boşadım, e boşadım desin. Evi şey yapıp terk edebiliyor. Tamam baba olsun ona da ona da eyvallah. E, biz meselemiz oldu. Bir tane erkek şahit var, başka şahit yok. İki tane kadın. Şimdi Allah öyle söylüyor ama niye öyle söylüyor? Hani bu var diye meşhur Şener Şen hani <gülüyor> hele bir sor niye e niye böyle yaptın? Bütün Kur'an'ı buna tabi kıldılar. Yani tam böyle Şener Şen komedisine çevirdiler Kur'an-ı Kerim'i. Hele bir sor niye e diye. Sonuç tam Kur'an bize yetecekti ama bırakmadılar ki Kur'an bize yetsin. Yani ondan da bir şey bırakmadılar. Aynı protestanların yaptığı gibi önce tercüme yaptılar. Sonra o tercümeyi de umdukları ve arzuladıkları hayata uygun hale getirdiler. Nerede bir ayet görürseniz görün. Nerede bir ayet görürseniz görün. Hevalarına uymayan batılların kabul etmeyeceği veya İslam'ı ya bu ne biçim bir din diyecekleri ne bulursanız mutlaka hele bir sor niye bu böyleymiş der. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in içini boşaltırlar. E o zaman geriye şu kalıyor bizim anladığımız sünnet şeyi zaten uydurma var, zayıf var sünneti almayacağız. Bunu koyduk bir kenara. Ee, sonra Kur'an kaldı geriye e, Kur'an da hele bir sor niye e, kitabı olduğu için hele bir sorduk ondan da geriye bir şey kalmadı hiçbir şey çünkü 1400 sene önceki örfle adetle bizim örflerimiz ve adetlerimiz Arap toplumuyla bizim yaşantımız birbirine hiç uymadığından e, dolayı haliyle ne kaldı şimdi bak ne dediler bize çok dikkat edin dediler ki gelenek İslamı Kur'an-ı Kerim'i sadece okur evlerin duvarlarına asar Kur'an-ı Kerim'i gördüğünde o ayağa kalkar ama asla Kur'an-ı Kerim'i yaşamaz Gelenek İslam'ı. Biz ne yapacağız? Bu Kur'an'ı hayat kitabı kılacağız. İfadeler de zaten bu şeytanların en büyük özelliği o. Öyle böyle süslü ifadeler seçiyorlar ki yuhibaduhum ila gurura. Ne yapacağız? Hayat kitabı kılacağız. Sonuç aynı. Gelenekçilerde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz yine. Önem veriyoruz. Hatta böyle Kur'an'ın önemine dair çok önemli seminerler, önemli sempozyumlar kuruyoruz. Ama gelenekçiyle de bizim aramızda fark yok. Gelenekçi babasından gördüğünü Kur'an'ın yerine ikame ediyordu. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar da Avrupa'dan gördüklerini, medeniyet dedikleri sapıklığı getirip Kur'an'ın yerine ikame ediyorlar. Kur'an sadece tefsiri yapılan, haftada bir gün toplanmak için kullanılan bir kitap haline geldi. Sonuç arasında bir fark var mı? Yok. İkisi de şeytani olduğu için. İkisi de şeytan kaynaklı olduğu için ikisinin ulaşmış olduğu yer aynı nokta. Onun için günümüzdeki yaşayan alimler biraz da işin bu tarafını yani geldiğimiz noktadaki şeye bakıyorlar. Kur'an mali çalışmalarının iyi niyetle yapılmadığını söylüyorlar. Bu da bir ek bilgi olaraktan bizde bulunsun. Bu sebeplerle Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek olmaz diyorlar. Olur diyen alimler, Kur'an-ı Kerim tercüme edilmelidir, olur hatta olmalıdır diyen alimler, Diyorlar ki birincisi tebliğ farzdır. Allah'ın kelamını insanlara ulaştırmak İslam ümmetinin üzerine farzdır. Ve Allah hiç kimseye Arapça öğrenmesini farz kılmadığına göre demek ki biz Kur'an'ı ona onun dilinde ulaştıracağız. E ne fark var diyorlar. Ha ben ona sözlü olaraktan Kur'an'dan anladığımı aktardım. Ha da yazdım bir kağıda onun eline verdim. Bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılandır. Dedim. Bu ikisinin arasında ne fark var? Yok. Bu yol melayeti لَا bu الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ diyorlar. Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Bu bir tebliğ aracıdır diyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesinde bir beis yoktur diyorlar. İkincisi Diyorlar ki sizin öne sürmüş olduğunuz bu mahzurlar, dikkat ederseniz diyorlar, hiçbiri nas değildir bunların. Bunların her biri vakada Kur'an-ı Kerim tercihmesinin yapıldığı zaman ortaya çıkması muhtemel zararlardan bahsediyorsunuz ee, diyorlar. Doğru mu? Aynı şekilde tercüme edilmemesinden kaynaklı mahzurlar da var diyorlar. Yani tam karşı toplumun cahil kalması. Birilerinin Kur'an'ın meali budur diye toplumu aldatması, kendi dilinde adam ulaşamadığı için, biri İslam'a müntesip bir toplumu kandırmak için, bunu çok rahat bir şekilde insanların Kur'an yerine başka kaynaklara yönelmesi, yani o fıtri ve manevi yönleri tatmin olmadığından dolayı yönelmesi gibi. Bak diyorlar, bu mahzurlar da var olmadığı zaman. Ha geriye bir şey kalıyor diyorlar, siz muhaldir dediniz Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesi. Eğer burada kastedilen diyorlar Kur'an-ı Kerim'in alternatifi ve aynasıysa bunu zaten hiç kimse kabul etmez. Ama burada kastedilen yani mucizevi tefsir gibi hani özet bir tefsir gibi Kur'an-ı Kerim'in genel olarak ifade etmiş olduğu anlamlar bunlardır deniyorsa bu has sözlü olsun, has sözlü olmasın bunun yapılmasında bir bir yoktur diyorlar. Onun için bu mahzur oluşabilecek mahzurlar diyorlar. Kur'an-ı Kerim ile beraber insanlara anlatılabilir. Yazılan meallerin mukaddimesine yazılabilir. Mesela asla bu Kur'an değildir. Kur'an muamelesi görmemelidir. Kur'an'ın alternatifi değildir. Bu Allah'ın muradından çok benim Allah'ın muradından anladığımdır gibi. Bunlar yazı yoluyla mealle beraber insanlara anlatılabilir diyorlar. Yani bu mahzurların hem karşısında mahzurlar var yapılmadığında hem de bu mahzurları giderebilecek yollarımız var. Niye bu hayırdan mahrum olalım diyorlar. Bunu söylüyorlar. Diyorlar ki üçüncü bir şey daha tehlikeli olan. Biz Kur'an-ı Kerim'in mealini Müslümanlar olarak yazmasak zaten Kur'an-ı Kerim'in mealleri yazılmış başka dillerde. Hristiyanlar yazmış, Yahudiler yazmış. Gerek üniversiteler araştırmada kullanmak için yazmışlar. E şimdi diyorlar emin olmayan insanların Kur'an meali yazıp insanların Kur'an-ı Kerim hakkındaki düşüncelerini bozmalarındansa yanlış meal vermelerindense İslam'ı bilen Müslüman olan insanların Kur'an-ı Kerim'in maalini yapması daha makuldür. Mesela ben İslam'ı araştırıyorum veya ben tez yazıyorum. İslam'la ilgili bir konu var içinde. Gavur olan birinin, İslam'a düşman olan birinin yaptığı bir maali alıp okumam mı iyi? Yoksa derdi amacı İslam'ı güzel bir şekilde anlatmak olan birinin maalini alıp okumam mı daha iyi demiş. Elbette ki bu daha iyidir. Demişler ki gerçekten de bu bir vaka. Yani hani bu gördüğümüz şey bir vaka. Sen Kur'an'ı tercüme etsen de etmesen de. Bugün sadece üniversitelerin yaptığı yüzlerce şey var. Ee, Kur'an mali çalışması var. Adamın derdi değil. Öğrenciler araştırma yapmak istediklerinde İslam bu konuda ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i kullanabilsinler ee, diye. Hem Arapçayı çok iyi bilmiyorlar. Hem şeriatın manalarını çok iyi bilmiyorlar. Hem de İslam'a karşı iyi duygular beslemiyorlar. Biz yapalım, güzelini yapalım. Ortaya koyalım ki Avrupa'da özellikle Mesela 11 Eylül'den sonra hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim talep patlaması yaşanmıştı. Yani hani insanlar nedir bu İslam, ne arıyor bu İslam, ne peşinde e, tır tır tır şey satılıyordu, e, Kur'an satılıyordu. Ve birçok insanın İslam'ı kabul etmesine vesile oldu Kur'an-ı Kerim okumaları mesela. Bir de bunu e, bunu söylemişler. Tabi aslında en önemli argümanları eğer Arapça öğrenmek farz olsaydı Allah bunun yanında Arapça öğrenmeyi insanlara farz yakınlarda İslam böyle bir zorunluluk getirmediğine göre demek ki Kur'an-ı Kerim'in mealleri yapılabilir. E, bu alimler Kur'an-ı Kerim'in mealleri ile alakalı olaraktan e, şu şunu söylemişler. Tabi demişler Kur'an meali caizdir. Fakat Kur'an meali yapılacak yapacak veya yapılacak olan e, yerde bazı şartlar aranır. Caizdir diyenler yani mutlak cevaz vermemişler. Bazı şartlar e, zikretmişler. Bunlardan mesela yaygın olanlarını ben söyleyeyim ee, hani bilgimiz açısından. Bir, demişler asla meal Kur'an-ı Kerim'e alternatif olmayacak. Bunun, bunun önüne alınması için bazı çalışmalar yapılacak. Yani hem yapan hem okuyan kişi bunun Kur'an'ın kendisi olmadığını, sadece yazanın ne anladığını ifade ettiği olacak. İki, demişler meal'i yapan adam, hem kendi dilini hem Arap lügatını çok iyi bilecek. Yani iki dilde de iki dile de çok vakıf olacak ta ki Kur'an'ı güzel bir şekilde kendi dilinde anlatabilsin. 3 Kur'an-ı Kerim'in mealini yapan kişi ilim talebesi olacak. Şeriatı ve şeriatın kasıtlarını çok iyi e, bilecek. Yani allah Azze ve Teala'nın indirmiş olduğu Kur'an'ın dilini bildiği gibi bu inin altyapısı olan şer'i ilimleri de bilecek aynı zamanda demişler. Dört, bu kişi adaletine zarar verecek bir vasfı sıfatı kendi üzerinde bulundurmayacak. Yani şirk, bid'at, fısk gibi onu güvenilir olmaktan çıkaracak bir sıfatı kendi üzerinde bulundurmayacak. Dört tane şart saymış Ayrıca daha uzun bu zikretmiş olduğumuz mahzurları ortadan kaldırmak için e, Ezer'in oluşturduğu bir lejne bazı şartlar belirliyor ve bunları dünyadaki hemen hemen birçok cemaate veya kuruluşa gönderiyorlar. Hani hepimiz bunlar üzerinde ittifak edelim ki diyorlar. Hayırlı bir iş yapıyorlar yani. Hani hepimiz ittifak edelim ki birileri meal çıkaracağı zaman bu şartlarla kayıtlı e, kalsın diyorlar ama netice ne oldu belli değil yani. Sonuç her taraf döndü mü herkes buna muvaffakat etti mi bilmiyorum. Bu şeyleri de Menahilül Elfan kitabında, yani Zürkani'nin kitabında bulabilirsiniz. Kur'an tercümesi bölümünde bu ezerin şartlarını veriyor. Ona da göz atabilirsiniz. Onların da hepsi bu Kur'an tercümesi yapıldığında ortaya çıkacak mahzurları giderecek veya ona karşılık olacak şeyler, mahzurlar. Peki burada şimdi şöyle bir soru soralım. Konuyu anlatabildik inşallah. Anlaşıldı değil mi konumuz? Güzel. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in mealleriyle ilgili zikredilen mahzurlar, tehlikeler. Gerçekten bizim de kendi çağımızda gördüğümüz ve çok yakından hissetmiş olduğumuz şeyler. Ama bir taraftan Kur'an-ı Kerim'in şehirinde de ihtiyacımız var. Mealine de ihtiyacımız var. Hani orada zikredilenler de doğru. Nasıl peki yani bu ikisini birleştirebiliriz? Allah en doğrusunu bilir. Ben bizim bakış açımızı söylüyorum. Açıklamalı Kur'an meallerinin yazılması gerekir yani direkt Kur'an meallerindense açıklamalı Kur'an mealleri yazıldığında bu sorun neredeyse büyük oranda bu tehlikeler mahsurlar bertaraf edilmiş olur. Niye? Çünkü gerçekten meal belli bir zaman sonra okuyucu sanki Kur'an okuyormuş gibi hissediyor kendini. Lakin açıklamalı meal yani ister bu tefsir olsun, hani geniş yapılan olsun. Ister de meal ama mealin altında ayetin arasına yazılan açıklamalar olsun. Kişi bunun Kur'an olmadığını aslında onu tercüme eden kişi kendi anladığını veya kendi müktesebatını oraya aktardığını da insanın fark etmesine yardımcı olmuş oluyor. Kaldı ki bugün Kur'an-ı Kerim'in direk maalleri Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'in ulaşmak istediği neticeye insanları ulaştırmıyor. Bir de böyle bir tehlike var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramları neler? Kendinden dolayı Kur'an'ın indi. Kur'an niçin indirilmiş? Bir temel gayesi var. Bir de yan gayeleri var. Temel gaye neydi? E, Kur'an'ı ı Kerim'in indirilmesiyle Kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet hakimin habir. Allah'a Yani bu Kur'an öyle bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Sonra habir ve hakim olan Allah tarafından da tafsilatlandırılmıştır. Niye? Bütün bunun gayesi ve Allah'a ibadet suresinin gidişinde bir tek olan Allah'a ibadet etmeniz ve onun dışında hiçbir ilaha ibadet etmemeniz için. Doğru mu? Şimdi bugünkü Kur'an mahalleri bunu karşılıyor mu? Karşılamıyor. Bu tek Allah'a ibadet de mesela hangi kavramları iyi bilmemizi gerektiriyor? İbadet nedir? Şirk nedir? İlah nedir? Rabb nedir? Tağut nedir? Öyle değil mi? Müslüman nedir? Müşrik kimdir? Bu kavramlar doğru bilindiği zaman e, bu asli gaye kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. E bugün Kur'an mahallini e, okuyoruz mesela diyelim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Mesela bir ibadet biçimi ne dua etmek. Doğru mu? Allah'tan başkasına dua edenler. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Azze ve Cid diyor, o Allah'ın dışında dua ettikleriniz. Orijinal tercüme bu. Karşılaştırmalı meallere bakın. İki tane meal veya 3 tane meal dışında bütün meallerin yazdığı şu. Allah'ın dışında taptık taptıklarınız. E ne alaka Allah'ın dışında taptıklarınız? Hangi Türk okuyucu bunu eline aldığında Ta atalarının atalarının atalarının atasından sofi olan kabirlere gidip tapmayı din zanneden bir adam eline bunu e, bunu aldık, aldığında bu mali. Ne anlayacak Allah için bunlar? Allah'ın dışında ta, ben zaten secde etmiyorum ki diyecek Allah'tan başka kimseye. Bitti. Öyle mi? Oysa orada kast edilen ne? Allah'tan başka dua ettikleriniz. Allah'tan başka çağırdıklarınız diyor. Allah'tan başka yardım e, istedikleriniz diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in mevcut bugün Kur'an-ı Kerim'i okuyan kim? Tağut'un ne olduğunu kendi mealinden direk anlayabilir ki kaldı ki birçok meal tahrif yapıyor zaten. Şeytan parantez açmış, şeytan yazmış veya farklı bir renkte şeytan yazmış adam onu. Tamam şeytan tağutlardan bir tavut ama insanların hayatındaki bugün çok daha büyük büyük tağutlar var. Mealler hem zaman içerisinde Kur'an vazifesi görüyor insanlar tarafından hem de maali yapan adamın niyetine göre meal Kur'an-ı Kerim'e ulaşmak istediği neticeye okuyanı ulaştırmadığından dolayı Allah en doğrusunu bilir. Açıklamalı Kur'an maalleri daha makul. İki mahzuru da ortadan kaldırma yönünde daha makul. Bir de belki bir fikrin tekrardan canlandırılması gerekiyor. O da ne? İslam tarihinde mesela İmam Şafi diyor ki Bir insanın Kur'an'dan muhtaç olduğu kadarı kendisine anlatılır. Arapça öğreninceye kadar. Yani öyle bir şey var ki sanki bu adam zaten Arapça öğrenerek hani bunun hiç şey yok, hiç e, kurtuluşu yok. Lakin o Arapçayı öğrenme süresine kadar bazı asli manaları ona tercüme etmemizde bir şey yoktur. E, bir beis yoktur. İmam Zerkeş'i de bunu destekliyor. Yani bir insana diyor ihtiyacı varsa ihtiyacı olan kadarını öğretelim. Tamam. Lakin sonra ne zamana kadar Arapça öğrendiğinde zaten kendisi kalanını telafi eder, tedarik eder. Bugün maalesef e, şeylerde Turistik yerlerde iki tane çanta satacağım diye Rusça öğrenen adamlar, pazarda işte iki tane elbise, kıyafet satacağım diye, iki tane süs eşyası satacağım diye türlü türlü dilleri öğrenen adamlar, sıra Allah'ın kitabını anlamaya geldiklerinde Arapça çok zor, biz Arapçayı öğrenemiyoruz diyorlar. Oysa insan hayatının sadece her gün iki tane veya üç tane ayetin kelime mali bir şekilde bile birinden dinlese, öğrense, 10 sene içerisinde, 5 sene içerisinde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona anlayacak e, anlayacak kadar Arapçayı bilmese bile belli bir müktesebata sahip, e, sahip olabilir. Kaldı ki insanlar bugün boş şeylere harcadıkları vakitleri Kur'an-ı Kerim'in dilini öğrenmeye harcasalar, Müslümanlar arasında düşünün mesela sadece 1-2 yıl içerisinde çok rahat, çok iyi bir Arapça bilen olmaz ama Kur'an-ı Kerim'i anlayacak kadar e, Arapça öğrenebilir. Belki bu fikrin tekrardan yeniden canlandırılması insanlara anlatılması e, toplum arasında canlı tutulması e, sağlanabilir. Hatta daha önemlisi asıl önemli olana geleceğim. Bugün e, birçok belki ilim talebesinin yaptığı şey e, insanlara sadece fikir vermek. Aslında insanlar da yani aklın yolu bir. Kur'an kitleninin Arapçasını öğrenmek iyi bir şeydi. Bunu senin kimseye gidip anlatmana gerek yok. Yani zaten insanların hepsi bunu biliyor. Onu nasıl öğreneceğine dair onun önüne bir yöntem koyabilmek. Buna dair çalışma yapabilmek. O çalışmayı insanlara ulaştıra, e, ulaştırabilmek asıl mesele olan bu. E, bu da her birimizin e, üzerinde yapıldığı bir açık bir alan bu. Yapıldığı takdirde bir şey de olacak, bir boşluk da olacak. E, i̇lim talebelerinin bunu düşünmesi e, gerekir. Ben nasıl Kur'an-ı Kerim'in dilini insanlara bir yıllık, iki yıllık bir program ile Kur'an-ı Kerim'i baştan sona anlayacakları bir şey çizebilirim e, diye düşünmesi e, gerekir. Belki birini Allah bu kayra muvaffak e, vesile kılar. Bu yayılır ve bütün insanlar bundan istifade ederler. Allah en doğrusunu bilir. E, benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Terabih namazlarında e, Kur'an-ı takip ediyoruz ama bir soru sormuşsun. Yani ben de Kur'an namazında takip ederken ara sıra baksam. Hayır. Teravih'te okunacak olan yerin yani Kur'an-ı Kerim'i ele almak, Arapçasından okumak bu Ayşe annemizden varit olduğu için nafile namazlarda uylenme buna ceviz, cevaz vermiş. Eee Kur'an-ı Kerim'in okunacak olan yerini zaten teravihte sabit nereden hangi sayfalarını okunacak. Öyle değil mi? Bu okunan yerin önceden kişinin malini defalarca okuyabilir. Yani hani fazla fazla okuyabilir. Az çok bir şey kurabilir, bağlantı kurabilir. Ama Türkçesine döner. Türkçesini okursa dediğimiz gibi yani mezheplerin hemen tamamına göre namazı batıl olur. Evet, başka var mıdır abilir? Yok. Bâhirudâvâne en rabbil âlem.